İşte verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik. Kalplerini de kas katı kıldık. Kelimeleri yerlerinden ve anlamlarından uzaklaştırır, tahrife uğratırlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed, içlerinden pek azı hariç onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.''